L'Europe pour toi, l'Europe pour moi, pour pour on est Türkiye ve AB <gülüyor> ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özler. Günler değerli açık radyo dinleyicileri, bir hayal tacileri programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün gündemimiz oldukça yoğun, stüdyo konuğumuz var. Doçent doktor Çiğdem Naz, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel yani Sektervekili aynı zamanda kendisi. istiyorsan devam etmeden önce Can, gündemle başlayalım. Evet gündem, senin dediğin gibi yoğun. Gündemin ilk maddesinde dün akşam ve gece saatlerinde devam eden anayasa çalışmaları var. İki önemli madde daha geçti, bir tanesi... Hakim, savcılar yüksek kurulu ile ilgili olan madde. Diğeri de yüksek mahkemeye bireysel başvurunun önünü açan madde. Bu HSYK ile ilgili madde çok tartışılıyor. Şöyle tekrar bir hatırlatmakta fayda var bu maddenin içinde ne vardı. Hakim ve savcıların denetlenmesi Adalet Bakanlığı'ndan Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu'na geçiriliyor. Ve e, asil üye sayısı 7, yedek üye sayısı 5'ti HSYK'nın. Bu sayılar asilde 22, yedekte 12 ye yükseltiliyor. Müfettişlerin bu kurula değil de bakanlığa bağlı olması ilerleme raporlarında eleştirilen bir noktaydı. E, şimdiki değişiklikle de HSYK'nın etkin denetim mekanizması olması hedefleniyor. Bu sabah e, son buraya gelmeden önce baktığımda HSYK Başkan Vekili Kadir Özbek'in Mücadelemiz sonuna kadar sürecek, bu değişikliği kabul etmek istemiyoruz dediğini okudum. Burada ciddi bir tartışma var anladığım kadarıyla. E, bakalım ilerleyen günler daha açık bir şekilde gösterecek. Et ithalatı dün itibariyle başladı ve ithalatlar gelmeye başladı. Bilmiyorum, akşam belki haberleri izlemişsinizdir. Efendim işte yeni etler mangalda nasıl olur, ızgarada nasıl olur haberler bunun üzerine yoğunlaşmıştı. Sanırım biraz daha içeriye yönelik belki biz bir program yaparız gıda güvenliği kapsamında. İngiltere'de bugün seçimler var. Önümüzdeki hafta bunda konuşacağız. Kıbrıs'ta müzakerelerin derişer olduğunu seçilmesinin ardından 24 Mayıs'ta başlayacağı açıklandı artık. Hayırlısı olsun diyoruz. burka yasa Avrupa Birliği'nin gündeminde biliyorsunuz. Belçika'da bu gündeme gelmişti. Fransa'nın onu takip etmesi bekleniyor. En son bir Alman İtalya'da bir... sanıyorum ceza verildi. Evet, o da enteresan bir olay. İtalya'da bir kadına ceza verilmesi üzerine kocası benim karıma böyle bir ceza verildi. Bundan sonra karım evden çıkmayacak dedi. Artık hani olaya hangi taraftan bakacağımızda şaşırmış durumdayız. Ee, Alman bir liberal parlamenter burka yasa bütün Avrupa Birliği'nde geçerli olsun diye bir öneri verecekmiş Avrupa Parlamentosu'nda. Allah akıl fikir versin kendisine. İzlanda'daki Yanardağ yeniden hareketlendi gözünü saydın. Bunun da toplam maliyetin 2 milyar dolar civarında olacağı söyleniyor havacılık şirketlerine. Bir de magazinel bir haberim var. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir Bulgar bakanın kızına ait bir akordiyon kulübü Avrupa Birliği'nden tarım fonu almış. Akordiyon mu yetiştirecekler? Bilmiyorum hani toprakta yetiştirecekler herhalde. Neyse şimdilik elimizdekiler bunlar. Çidem Hoca'ya dönelim. Hocam, evet gündemimizde aslında Yunanistan da var ama onun programının içinde evet. daha detaylı değinmeyi umuyoruz zamanımız kalırsa. Hocam şimdi size dönelim. Siz İspanya'daydınız. Çok yeni geldiniz. Dün geldiniz. Hem Avrupa Birliği'nden sürece, Türkiye'nin üyelik sürecine bakış ne durumda? Hem de Avrupa Birliği'nin kendisi ne gibi sorunlar yaşıyor? Bunlarla ilgili sizden yorumlarınızı alalım. Evet. İspanya'da bir konferans vardı 4 Mayıs'ta. İktisadi Kalkınma Vakfı ile birlikte İspanya'daki bir düşünce kuruluşu. Bunu gerçekleştirdi. Real Elcano Enstitüsü adı altında. İspanya'nın dönem başkanlığı süreciyle ilgili bir projenin bir ka ka proje kapsamında gerçekleştirildi. Ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri işte İspanya'nın rolü gibi konular tartışıldı. Yani İspanya'dan gelen yetkililer vardı, konuşmalar yaptılar. Onların bakışı genel olarak çok fazla hani ümit veren bir yaklaşımları yoktu. Şunu söylediler, yani ellerimiz elimizde bir sihirli değnek yok. İlişkilerdeki sorunları hani bir anda çözmek yönünde çok fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülükler var. Biz de elimizden geleni yapıyoruz katkı açısından dediler. Fakat zaten süreçte sorunlu yani şu anda açılabilmesi mümkün olan e, dört tane başlık var ama onlarda da hani çalışmalar henüz e, tam anlamıyla yeterli değil yani açılış kriterlerini yerine getiremiyoruz e, bir başlığın açılması e, söz konusuydu ama o da e, şu anda kesin değil açılıp açılmayacağı İspanya Dünen Başkanlığı için gıda, belki güvenliği, gıda başlığı. güvenliği başlığı evet bugün e, sabah bu evet. haberlere yansıyan haziranda başlık açılmayacak açıklaması evet. sanıyorum bu e, İKV'nin evet. düzenlediği konferansta Evet, Evet orada geldi. Orada e, e, İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Genel Müdür Torres e, konuştu. Aslında tam olarak bunu söylemedi. Yani açılmayacak demedi ama çok e, ümit var bir şekilde de konuşmadı. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz ama hani çok da e, açılacak gibi e, gözükmüyor dedi. Fakat bizim e, Avrupa Birliği Genel Sekreteri Volkan Bozkır da vardı. E, ve Volkan Bozkır e, hala geç değil. Yani önümüzde e, Haziran'ın sonuna kadar hala süre var. Biz elimizden geleni yapıyoruz dedi. Ama tabii şu Anda meclisin e, takvimi de çok yoğun bu anayasa değişikliği paketi sebebiyle, o yüzden hani yetişmeye de bilir. Ama, evet, gündemde evet. bizim gıda güvenliği yasamız mecliste galiba beş veya altı yanlış hatırlamıyorsam sırada bekliyor şu anda. Daha evet. bekleyecek gibi gözüküyor şimdi. Özellikle anayasa dün akşamki evet anayasa hmm. tartışmaları ve özellikle işte başbakan Recep Tayyip Erdoğan mal varlığı ile ilgili bir tartışma çıktı mecliste dün akşam. Hmm. En son kavga ile sonuçlandı. Evet. Dolayısıyla hani gıda güvenliğine sıra nasıl gelir bilemiyorum. Evet, evet biraz şey ama en azından hani ondan sonraki başlıkta açılacak ama bütün hani bu dört başlık açılsa bile yine de o tıkanıklı yani 19 başlığın çeşitli sebeplerle açılamıyor olması hala bir sorun. Bir taraftan hala Kıbrıs'ı bekliyoruz. Kıbrıs, evet Kıbrıs'taki müzakerelerden ne çıkacak o önemli. Bizim genel sekreter büyük Elçi Volkan Bozkır Türkiye'nin 2013'e kadar tüm hazırlıkları tamamlama hedefini yineledi. E, bu tabii hani güzel bir hedef yani bunun ko konulması iyi bir şey ama tabii e, Türkiye'nin gündemi de çok çalkantılı olduğu için e, bunu yetiştirebilir miyiz? Ama tabii hani sonuçta e, yani böyle bir kararlılık var en azından Türkiye'deki e, ABGS ve e, bunun öncülüğünü yapan e, Büyükelçi Vol Volkan Bozkır açısından o da güzel bir şey. Ama tabii hani e, İspanya'daki etkilere baktığımızda yani... Avrupa Birliği'nin de şu anda hani Türkiye'yi çok fazla gündemine almak istemediğini de görüyoruz. Çünkü işte hem bu Yunanistan'daki sorun Avro alanına bunun sıçraması meselesi de e, AB'yi biraz e, kendi iç meselelerine yoğunlaşmaya zorladı. Yani Türkiye gibi bir gündem maddesini şu anda düşünebilecek durumda değil gibi gözüküyorlar. Yani böyle bir e, perspektifleri yok şu anda. Evet hatta bu konuda e, geçtiğimiz hafta e, Yunanistan'a yapılacak yardım görüşülürken daha doğrusu bu yardım kararlaştırıldıktan sonra liderler seviyesinde Angela Merkel e, kendi ülkesinde parlamenterleri yardım paketine destek vermeye, ikna etmeye çalışırken şöyle bir cümle kullandı. Yani Avrupa'nın geleceği burada e, Avrupa söz, konusu. söz konusu evet Avrupa'nın geleceği söz konusu şeklinde bir açıklama yaptı. Yani böyle bir durumda aslında hı. çok da e, garip karşılamamak lazım belki hani Türkiye genişlemenin genel olarak Türkiye'yi de bir kenara bırakalım. Genişlemenin genel olarak AB gündeminden düşmesini. Evet, yani önce bu krizin etkilerinden biraz hani kurtulmalarını beklemek gerek. Aynı zamanda tabii yapısal sorunlar da var. Yani işsizlik gibi, işte büyüme oranını tekrar belli bir seviyeye çıkarmak gibi, avro alanının içindeki istikrarı sağlamak gibi. Yani önce hani bunları biraz belki birkaç sene beklememiz lazım ki. Ancak ondan sonra hani Türkiye için daha öngörülebilir bir perspektif sunsunlar. E, tabii bir de şu var hani e, Kıbrıs konusunda da e, müzakerelere bakmamız lazım. Ve daha önce bu işte başlıkların askıya alınması kararı işte Fransa'nın Güney Kıbrıs'ın koyduğu blokajlar bunların da tabii tekrar gözden geçirilmesi lazım. Ama önemli bir siyasi irade gözüküyor. Ama tabii Türkiye'nin üzerine düşen de bence hani bu süreç içinde kendi üzerine düşen yükümlülükleri yaparak Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların elini güçlendirmemek. Yani Türkiye gerçekten hazırlıklarını yapıyor. O yüzden AB'nin de Türkiye'ye karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi lazım diyenlerin elini güçlendirmemek çalışmamız lazım. Ama tabii bu sonuçta karşılıklı interaktif bir süreç yani etkileşim. Hani Türkiye'nin sürekli tek taraflı olarak bunu yapması da zor. Yani AB'nin de Türkiye'ye bir perspektif sunması lazım. Bir öngörülebilir bir üyelik perspektifi sunması lazım. O yüzden hani bu önümüzdeki senelerde oldukça kritik gibi gözüküyor gelişmeli izlemek açısından. Evet. E, İspanya Dönem Başkanı aslında sizin değindiğiniz bu nokta açısından son derece Önemli bir dönemdi yani çünkü evet. İspanya şu anda Avrupa Birliği içine Türkiye'nin üyeliğine aktif olarak destek veren belki de iki As ülkeden ülkeleri, biri yani. Evet. Bir İspanya bir benim aklıma Birleşik Krallık geliyor başka da evet. hani. Finlandiya var. Finlandiya, İsveç, İsveç var diyelim evet. ama hani şu aşamada e, bu da şey de ilginç yani İspanya'nın kendisi de aslında krizden ciddi olarak etkilen bir ülke ve buna evet. rağmen Türkiye'nin üyeliğine destek vermesi de ilginç belki. Ee, i̇nşallah Haziran sonunda bitiyor bu. Ee, i̇nşallah bu dönem iyi bir şekilde değerlendirilebilir en azından kalan dönem diye umuyorum. Evet aslında evet. Avrupa Birliği'nin içinde yaşadığı sorunlara bu kadar girmişken biraz da Yunanistan'da son dönemde yaşananlardan biraz bahsetmemiz gerekebilir. Çünkü olayın birkaç boyutu var. Şöyle bir baktığımızda yani yüzeysel olarak baktığımızda işte 110 milyar euroluk bir destek sağlanacak Yunanistan'a. Bunun 80 milyarı Avrupa Birliği'nden 30 milyarı IMF'den gelecek ve e, sorunların ortadan kalkması hmm. beklenecek. Bir taraftan da işte kemer sıkma politikaları uygulanması gerek. Tabii bu destek gibi edilmiyor, borç. Tabii borç olarak verilecek. Hmm. E, burada şöyle bir sıkıntı var. Yani Yunanistan'da sokakta yaşanan eylemlere baktığımızda ki artık belki biraz devrim denemesi olarak da nitelendirilebilir. Çünkü parlamentoya yürümeye çalışıyor halk. E, tamam, sıkıntı var ortada ama... Neden kamu harcamalarını kısmak yerine emeklinin aldığı maaşı veya kamu çalışanlarının maaşını kısıyorsun? Zaten ben 1000 euro aylık alıyorum bir de onu kısmaya çalışıyorsun. İşte emeklinin aldığı 500 euroya neden göz diye halk Hı -hı. dışarı çıktı. Hı -hı. Yani tırnak içinde refah ciddi bir sorun haline geldi Yunanistan'da. Ya bu konuda tabii gerek... E Avrupa basında da çok edici şeyler oldu, haberler oldu. İşte e, Alman bulvar basının, Almanya sonuçta 110 milyarlık pakete 22 milyar avroyla en fazla katkıyı yapacak ülke. E, i̇şte e, Yunanistan'da aslında hiçbir sorun yok. İşte emekliler 3500 avro maaş alıyor gibisinden hani böyle çok istisnai e, bazı şeyleri böyle şişirerek genel e, geçer durummuş gibi sunmaya çalıştılar. Bu da etkiledi biraz sanıyorum genel olarak bakış açısını. Bir de tabii şey var hani Yunanistan'ın senin dediğin kamu harcamaları biraz tek taraflı şeyler de değil işte örneğin askeri harcamalar Yunan hükümetinin çok kolay vazgeçemediği şeyler. İşte aslında orada da şöyle bir gelişme bekleniyordu 14-15 Mayıs'ta Başbakan Tayyip Erdoğan. Büyük bir heyetle Yunanistan'a gidecek ve bu konu masaya yatırılacak. İki taraf için de askeri harcamalar. Ege Denizi açısından Tabii. ciddi Hı -hı. bir yük. Onun kaldırılması için ama bu sabah Stelio Berberakis'i dinledim. Bu olaylar devam ederse Tayyip Erdoğan gitmeyebilirmiş. Hı -hı. O zaman da bu Hı -hı. askeri harcama müzakereleri belki biraz daha ertelenebilir. Bu olaylar devam ederse Yunan hükümetinin bu 110 milyar avroluk yardımı alması için yapması gereken kemer sıkma, e, uygulaması gereken kemer politikaların politikalarını uygulayamaması da söz konusu olabilirmiş. Yani işin bir de o tarafı var. E, bu konuda e, Yunan devlet başkanının bir açıklaması oldu. E, Yunanistan e, cehennemin e, eşiğinde gibisinden evet. bir açıklaması oldu. On the brink of abyss nasıl çeviririz? Abyss kelimesini bilemedim ama hani. <gülüyor> evet. Oldukça şey. Bir de tabii şeyi de gösteriyor. Yani özellikle bir Avrupa sorunu olduğu da hep vurgulanıyor. Yani sadece hmm. Yunanistan'ın sorunu değil Avro bölgesi gibi Avrupa sorunu. O yüzden de aslında ekonomik birlikle siyasi birliğinde çok yakından ilişkili olduğunu da ortaya çıkarıyor. Yani bir eğer ortak bir dayanışma yoksa üye devletler arasında gerçekten bir Avrupalılık bilinci oluşmadıktan sonra muhakkak Alman Almanya'da vergi ödeyen kişiler de işte biz niye Yunanistan'a yardım ediyoruz? Niye bizim paralarımızla, bizim birikimlerimizle Yunanistan'a yardım ediliyor diye sorgulayabiliyorlar. O yüzden yani aslında bu hem siyasi birliğin hem ekonomik parasal birliğinin de aslında paralel olarak yürümesi gerek. Yani gerçekten bir Avrupalılık hissi bilinci olmadan bu ekonomik parasal birliğin gerektirdiği bu dayanışmayı sağlamakta da çok mümkün olmuyor. Yani AB ile ilgili daha temel sorunları da açığa çıkardı aslında bu kriz diyebiliriz. Evet bu noktada AB ile ilgili temel sorunları açığa çıkart dediniz. Hocam burada biraz kesip bir kısa bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Müzik Take your pardon I never promised you a rose garden Along with the sunshine There's gotta be a little rain sometimes Evet, Lynn Anderson'dan Rose Garden adlı şarkıyı dinledik. Bu parça 1973 yılına Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında katma protokolün yürürlüğe girdiği yıla uzanıyor. Belki de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bir gül bahçesi vaat etmediğini bize hatırlatıyor. Arada bir yağmur olacak diyordu. Belki bizim bu yağmurlu dönem biraz uzun sürdü ama neyse şimdi Avrupa Birliği'nin içindeki sorunlardan bahsediyorduk hocam. Bu Avro alanı ile ilgili isterseniz evet. kısaca biraz daha değinelim bu evet. konuyu. Şimdi aslında Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği başarılara baktığımızda Avru alanı bunların içinde çok önemli bir yer tutuyor. Masrih'le temelleri atılmıştı. Hatırlayacak olursanız 1970'lerde tekrar bir ekonomik parasal birlik deneyimi olmuştu. Fakat bu gerçekleşememişti. Başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu ikinci aslında yine 1980'lerde atılan adımların üzerine gerçekleşen bir yeni bir atılımdı ve gerçekten önemliydi. Yani özellikle egemenliğin devre açısından avro alanına katılan üye devletlerin kendi para birimlerini bırakarak yeni bir para birimini benimsemeleri aslında çok önemli bir adımdı. Yani dünyadaki siyaset sistemler açısından da önemliydi. Ve tüm üye devletlerin belli kriterlere uyması gerekiyordu. Yani aynı zamanda Masriht kriterleri olarak adlandırdığımız bu kriterlerle üye devletlerin işte bütçe açıklarını kontrol altına almaları, enflasyon oranı, faiz oranı gibi göstergeleri belli kriterler çerçevesinde tutmaları gerekiyordu. Fakat Avro yürürlüğe girdikten sonra aslında Almanya, Fransa dahil olmak üzere birçok üye devlet bu kriterleri tam olarak yerine getirememeye başladı. İşte bütçe açıklarında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. İşte kamu borçlanmasında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Yunanistan örneğinde de gördük ki gerçekten istatistikleri de çarpıtarak bu açıdan bu ...yakınsama kriterleri dediğimiz bu kriterlerde önemli sorunlar ortaya çıkmış. Burada da şu ortaya çıktı yani... Avrua'nın dediğimizde ekonomik ve parasal birlikten söz ediyoruz. Parasal birlik gerçekleşti ama ekonomik birlikte sorunlar ortaya çıktı. Yani üye devletlerin birbirine benzer yakın ekonomi politikaları izlemeye devam etmediklerini görmeye başladık. Ve özellikle Almanya, Hollanda gibi daha güçlü ekonomilerle Yunanistan gibi daha zayıf ekonomilerin aynı birlik içinde var olmasında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. O yüzden de bu özellikle ekonomik politikalar ayağının güçlendirilmesi gerekiyor. Yani gerçekten üye devletlerin artık bu kamu borçlanması olsun, işte bütçe açıkları olsun bunları çok kontrol altına almaları gerekiyor. Özellikle Yunanistan gibi ülkelerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Ama tabii iç yapıdan da kaynaklanan sorunlar var. Yani daha üretken, işte ihracatı daha yüksek olan ülkeler sonuçta bu ihracatın büyük bir bölümünü de bu iç pazara yönlendiriyorlar. Bunları da alacak olan, yani diğer ülkelerin de bunları alması gerekiyor. Bu da bir dengesizlik yaratıyor biliyor yani sonuçta bir yerde Almanya'nın refahında aslında Yunanistan sağlamış oluyor e, o yüzden hani daha da yani sadece Yunanistan'ı suçlamak da e, biraz anlamsız oluyor bu çerçevede çünkü e, bu aynı zamanda karşılıklı yani aynı pazar içinde aynı birlik içinde olan bir süreç o yüzden bu mekanizmaları işte destek mekanizmalarını e, bu daha iyi oturtmaları da gerekiyor evet hocam bu, e, siz bu konuyu açıklarken aklıma geldi benim evet e, daha müzik arasından önce de söylemiştiniz gerçi. E, iki farklı entegrasyon sürecinin AB'de işte devam ettiği i̇şte siyasi ekonomik süreçler evet. e, olarak. Peki bunları hocam yani belki de bir e, Avrupalılık kavramı çerçevesinde ortak bir noktada e, kavuşturmak için girişimler Hı -hı. var mı? E, çabalar evet. var mı? Varsa nelerdir? Evet. E, herhalde en önemli çaba e, bu anayasal antlaşmada oldu. Daha önce atalayacak olursanız bir e, e, süreç başlamıştı. Yani Avrupa Birliği'nin geleceğiyle ilgili bir e, karşılıklı tartışma, görüşme süreci başlamıştı. Ve o zamanki Alman Dışişleri Bakanı Joška Fischer'in yaptığı bir konuşma vardı. O çok e, temel bir konuşmaydı. Ve şey demişti, artık yani bir e, Devletler Federasyonu'na gitmenin zamanı geldi ve biz bu adımı artık atmalıyız ve Avrupa'nın geleceğine bir şekil vermeliyiz dendi. Fakat e, daha sonraki süreçte şu ortaya çıktı ki, e, tüm üye devletler e, bu konuda ortak bir noktada değiller. Yani özellikle İngiltere gibi ülkeler mesela Avrupa Birliği'ni bir süper devlete dönüştürmemize gerek yok ama dışarıdaki etkinliğini artırarak bir süper güç haline getirmeliyiz dediler. Avrupa Birliği'nin çerçevesinde Beklentiler de yükseldi bu dönemde. Yani işte iklim değişikliğinden olsun, dış politika, ticaret politikası yani her alanda AB'nin dünyada da bir liderlik üstlenmesine yönelik beklentiler de yükseldi. Avrupa Birliği'nin kendi iç yapısıyla ilgili de özellikle daha federatif bir yöne doğru gitmesiyle ilgili çalışmalar da o dönemde yoğunlaştı. Yani bir yerde diyebiliriz ki belki AB'nin gelişimi açısından, bugüne kadar gelişimi açısından 2000'li yılların belki ilk yarısı bir şeydi hani bir zirve noktasıydı yani gerçekten bir umut vardı ABD'nin e, bu beklenen şekilde bir federatif yapıya dönüşeceği e, noktasında fakat e, bu beklentiler e, gerçekleşmedi özellikle işte Fransa ve Hollanda'daki referandumlarda e, anayasal antlaşma reddedilmiş oldu ve bunun daha yani Anayasal antlaşmaya benzer ama onun daha kısıtlı bir versiyonu olan Lisbon Antlaşması imzalandı ve yürürlüğe girdi ve aslında AB'nin içindeki bu temel problemleri de ortaya çıkardı yani gerçekten Avrupa Birliği eğer Avrupa halklarını kapsayamazsa onlar için bir şey ifade etmezse ve onların gerçekten bağlılığını sağlayamazsa o zaman bu projenin geleceği de çok müphem bir hale gelmeye başladı. Yani gerçekten sadece elitler arasında gerçekleşen bir proje değil ama halk halka da bir şeyler ifade eden popüler destek sağlayan bir aidiyet duygusu yaratan bir proje haline dönüşmesi gerektiği de ortaya çıktı. Ama günümüz dünyasında bu biraz zor gibi gözüküyor. Çünkü aynı zamanda uluslararası sistem de çok hızlı bir değişim içinde. işte bu BRIC ülkeleri dediğimiz yeni yükselen güçler var. AB'nin birçok açıdan global rekabet karşısında konumu daha da zayıfladı, özellikle bu kriz sonrasında ticar yani dünyadaki en önemli ticari aktörlerden biri hala olmasına rağmen pazar payında önemli kayıplar yaşamaya başladı. işte siyasi olarak işte Çin, Hindistan gibi güçler karşısında eskisi kadar belki etkin değil. Amerika Birleşik Devletleri ile olan ittifak önemli ölçüde sorunlar gösterdi göstermeye başladı ve her şey dönülmesi daha benim kendi içindeki diyelim ortak görüş oluşturabilme kapasitesinde büyük bir zayıflama oldu özellikle, özellikle genişlemeden sonra evet özellikle genişlemeden sonra o iç dengeyi oturtamadılar henüz işte Polonya gibi ülkeler mesela hiç belki beklenmedik şekilde bazen aykırı sesler çıkarmaya başladılar özellikle bu Lisbon Antlaşmasının onayında da gördük yani AB konusunda çok da şey değiller hani daha sıkı bir işbirliğine taraftar olmadıklarını gösterdiler Almanya Fransa eksenindeki liderlik artık belki ee, kafi gelmemeye başladı AB'yi götürmek açısından. Yani daha çok hani günü kurtarmaya yönelik e, politikalar izlemeye başladılar. Tabi bu şeyle de ilgili yani e, ülkelerin kendi işlerindeki siyasi yapılarla da ilgili yani eskisi gibi belki e, siyasi yapılarda artık tam anlamıyla Halkın isteklerine cevap veremiyor yani içeride de bir tatminsizlik var üye devletler içinde. Şu i̇şte sosyal politikayla ilgili sorunlar var özellikle refah devletinin gerilemesiyle ilgili sorunlar var. Yani aynı zamanda hani iç yapılar demokrasiler de biraz çatır diyor O yüzden de gerçekten hani bir ulusüstü sisteme de ihtiyaç var ama. Bunun tabii sadece hani iktisadi sadece sermaye ile mallarla ilgili yanının yanında aynı zamanda belki insanlara sosyal haklar sağlayan vatandaşlıkla ilgili getirileri olan bir sisteme de yeni bir sisteme de ihtiyaç var. Ama tabii bu çok sancılı bir süreç yani birkaç yılda olabilecek bir şey değil tabii yani çok temel bir dönüşüme ihtiyaç var. Evet bildiğiniz gibi pazar günü 9 Mayıs Avrupa günü. Evet. Ben bu Avrupa günü kapsamında benim başardıklarını başaramadıklarını konuşalım diyecektim ama konuşmuş olduk. Evet. <gülüyor> onu sormadan ikinci kısmına geçersek e, Türkiye'de de işte afişleri görmeye başladık. Bir evet. takım etkinlikler olacak. İKV evet. ne yapacak 9 Mayıs'ta? Evet. Ee, şimdi... E bu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği çerçevesinde bir Avrupa Birliği stratejisi uygulanmaya kondu. E, orada da Danışma ve Yönlendirme Kurulu'nda yer alıyor İktisadi Kalkınma Vakfı. E, bu çerçevede hem hani bütün e, önümüzdeki yıla ve e, birkaç yıl daha devam edebilecek bazı e, projeler var. Onun dışında daha e, yakın tarihte 9 Mayıs ile ilgili olarak e, bir e, yine ABGS çerçevesinde bir şenlik yapılacak. E, Ankara'da gerçekleştirecek bu şenlik. E, i̇şte bir önce bisiklet turu olacak. E, i̇şte baş müzakereci, egemen bağış ve üye devlet büyükelçilerinin katılacağı bir bisiklet turu olacak. Daha sonra gençlik parkında bir işte bir şenlik havasında farklı hem üye devlet büyükelçiliklerinin hem İKAV gibi kurumların stand açacakları böyle bir şenlik gerçekleştirilecek. Ona katılacak İKAV. Zaten İKV'nin aslında tabi Misyonu daha çok bilgi verme, bilgi sağlama, yayınlar yoluyla, işte çeşitli etkinlikler yoluyla... abi süreci konusunda hem halkı bilgilendirme hem de bu süreçte bir itici güç oynama misyonunu üstleniyor... Bu çerçevede aynı zamanda İK'vedi bazı arkadaşlarımız çeşitli yazılar hazırladılar. Hem Avrupa Günü'nün önemiyle ilgili hem Avrupa'nın bugünkü içinde bulunduğu durumla ilgili. Bunlar çeşitli gazetelerde yayınlanacak ve aynı zamanda da bir AB'nin bu dönemdeki gelişmeleriyle ilgili çeşitli yayınlarda bu dönemde okullara ve ilgilenenlere sunulacak. Evet. E, hocam çok teşekkür ederiz. E, bizi aydınlattınız. AB'nin içinde olduğu krizle ilgili özellikle e, çok önemli açıklamalarda bulundunuz. Anlamamızı sağladınız AB'nin küresel düzendeki e, rolünü. E, haftaya görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. İyi günler. Hayal tacirleri. Pour les noirs. Pour les